İlginleri ve icatları 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturlap, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi, 1279 yılına ait bir gök küresi, ilk usulalar, en gelişmiş güneş saatleri, çağının en gelişmiş askeri topları, ilk tüfekler ve 14. yüzyılda yapılmış ilk tanklar.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 Değerli dinleyenler, Radyonuz Akre FM'de bir İslam bilginleri ve icatları programında daha bizleri bir araya getiren Rabbimize hamd ederek başlıyoruz. Efendim, bildiğiniz gibi, din ve ilim üzerine bugüne kadar çok yazı yazıldı, çok şeyler söylendi. Bazı kişiler bu ikisini birbiriyle çatışır gösterirler. Bu iddia, batıl inançlara ve tahrif olunmuş saçma dinlere inanmaya devam eden toplumlar için, kısmen doğru olsa bile, bizim toplumumuz için asla geçerli değildir. Otomatik kapılar, kuyulardan motorsuz su çeken aygıtlar, Demir, kalay ve kurşun gibi metallerin hassas belirlenmiş yoğunlukları, zamanın göreceliği otomatik kontrol sistemleri. Bunların hiçbiri içinde bulunduğumuz yüzyılın keşifleri değildir. Bunlar altı hatta yedi yüzyıl öncesine ait buluşlardır. Bu keşiflerin tamamı, 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar uzanan dünya tarihinde, döneminin en ileri uygarlığı olan İslam uygarlığının ürünüdür. Bütün yaşamlarını, dolayısıyla bilime dair bütün çalışmalarının temelini Kur'an ayetlerine dayandıran Müslümanlar, o dönemde bile bilime sahip çıkmışlardı. Akla ve bilgiye dayanan uygarlıkları, dünyanın bugün sahip olduğu pek çok değere de kaynaklık etmiştir. Müslümanları, çölün iptidai şartlarından alıp, zamanın en üstün bilim ve uygarlık seviyesine ulaştıran şey, yeni bir ahlak ve eğitim anlayışıydı. Bütün gücünü ve enerjisini nifak, kavga ve çekişmeye harcayan ve bütün medeni ve sosyal toplumlardan uzak yaşayan kabileler, Kur'an ışığında aldıkları ahlaki eğitim ve terbiye sayesinde süratle değişime uğramış, hızla kenetlenip birlik içine girmişlerdi edindikleri gücü ve maddi imkanları doğru yolda kullanmış ve çok kısa bir sürede baş döndürücü bir hızla ilerleyen Müslümanlar, çok güçlü devletler kurarak insanları adalet ve istikrarla tanıştırmışlardı. Böyle bir ortamda insanlara bilim sevgisi de aşılanmış ve kısa zamanda da bu gayret yerleşmiş ve yaygınlaşmıştı. Teknik ilimler, tıp, astronomi, cebir ve kimya gibi birçok alanda önemli neticeler elde eden Müslüman bilim adamları, medeniyet ve kültür sahasında kısa zamanda kendilerini bütün dünyaya kanıtladılar. Buluşlarıyla uygarlığın ilk adımlarının atılmasına vesile olan Müslümanlar, ilerlemenin yolunu açtılar. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri öncelikle batıda Roma ve doğuda başta Çin olmak üzere diğer devletlerde geliştirilen bilim ve teknolojiyi rehber almışlar ve önemli kaynakları tercüme etmişlerdi. Bu bilgi birikiminin içinden, iman bakımından ve teknik anlamda yanlış, tutarsız olan noktaları çıkartarak kendilerine fayda sağlayacak duruma getirmişlerdi. İlk adım niteliğindeki bu çalışmalarının ardından elde ettikleri bilgileri değerlendirip yorumlayarak bilim ve teknolojiye katkıda bulunmaya başlamışlardı. 5. yüzyılın ikinci yarısında doğup gelişen İslamiyet, deneye ve gözleme dayalı bilimin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Emevi halifeleri bir milyon civarında kitabı barındıran Darül Hikmeyi yani ilim-kültür yuvasını kurdu. Halife el-Hâkim de 400 bin ciltlik bir kütüphane kurarak bilim adamlarını Kurtuba'da topladı. 8. yüzyılın sonlarına doğru Halife Harun el-Reşid, Aristoteles'in bütün kitaplarını Galen ve Hipokrat gibi büyük bilim adamlarının birçok eserlerini Arapçaya çevirtti. Halife el-Memun, Bizans'a ve Hindistan'a elçiler göndererek çevirmeye değer kitap arattı ve Bizanslıları yendiği savaşta savaş tazminatı olarak sadece eski Yunan yazmalarını istedi. Böylece İslam dünyası, önceki dönemlerde yapılan bütün bilimsel çalışmaları toparlayarak kaybolmasını önledi. Daha sonra da bu çalışmalar, Avrupa'nın kendine gelmeye başladığı dönemlerde Arapça'dan Batı dillerine çevrildi. Endülüs devletinin kurulmasıyla, Musevi, Hıristiyan ve İslam kültür geleneklerinin buluşması, İspanya'yı bilim ve kültür merkezi haline getirdi. Müslümanlar İspanya'ya iman ve insanlık, sanat ve medeniyet, zarafet ve ilim götürdüler. Karanlık ortaçağ Avrupası'na ışık tuttular. Endülüs'e rüya alemleri yaşattılar. Şaşalığı mükemmel şehirler kurdular, abideler yaptılar. Sadece Kurtuba'da 800 medrese, 1700 cami vardı. Endülüs'ten çok büyük din ve dünya âlimleri, feylesoflar yetişti. O zamanın Avrupa üniversitelerinde Arapça dersi mecburen okutuluyordu. Bugün İngilizcenin bizim okullarımızda mecburi dil olması gibiydi. Hatta krallar Endülüs'e iyi yetişmeleri için yüzlerce kız ve erkek talebe gönderip onların iyi eğitilmelerini Müslümanlardan rica ediyorlardı. Tarihin bildiği bir gerçektir ki Avrupa, Endülüs sayesinde uyanmış, aradaki yüksek seviyeli ilim ve sanattan kaynaklanan Rönesansı ve dinlerinin tenkidi mahiyetindeki reformu gerçekleştirmeyi ancak İslam dininden ithal ettikleri ilim nuruyla yapabilmişlerdi. Müslümanlık, Endülüs'te 8 asır payidar olmuş, orayı hakiki bir dar-ı İslam haline getirmişti. Bu zaman, biz Türklerin Anadolu ve Rumeli'deki tarihleri kadar uzun ve derindir. Değerli dinleyenler, konumuzu kısa bir eserle aralayıp daha sonra devam edelim dilerseniz. nızdadan gönlünüze giden yok. değerli dinleyenler. Müslümanların yaptıkları bilimsel çalışmalar zamanlarının çok ilerisinde çalışmalardı. Söz konusu çalışmalarıyla, bilim tarihine adlarını yazdıran Müslüman bilim adamları, devlet tarafından maddi manevi destek görmüş, teşvik edilmiş, halk arasında itibar kazanmışlardı. Aynı dönemin ise durum tamamen farklıydı. Bilime hizmet eden Avrupalı bilim adamları, pek çok engellemeyle karşılaşıp kısıtlanmakta, hatta çalışmaları tamamen durdurulmak istenmekteydi. Bütün İslam ülkelerinde matematik, tıp, uzay bilimleri ve daha birçok ilmin okutulduğu eğitim kurumları, rasathaneler, dönemin en gelişmiş teçhizatlarıyla donatılmış hastaneler, herkese açık kütüphaneler bulunmaktaydı. Bağdat, Harran ve Endülüs başta olmak üzere Mısır, Kuzey Afrika ve Doğu Fırat çevresindeki birçok İslam şehrinde eğitim sistemi ve ilim söz konusu döneme örnek teşkil edecek düzeyde geliştirilmişti. Müslümanlar yaşadıkları şehirleri uygarlık merkezleri haline getirmişlerdi. Bunlardan biri olan Kurtuba, hastaneleri, kütüphaneleri ve Orta Avrupa'dan öğrencilerin eğitim görmek üzere geldiği okullarıyla Avrupa'nın en modern şehri olarak bilinmekteydi. Değerli dinleyenler! Tarihi gelişmeler bize gösteriyor ki, bilginleriyle övünç duyan, ancak yersiz bir gurura kapılmayan ve çalışmalarını Allah'ın rızası dahilinde devam ettiren İslam bilginleri, kendilerini ve yaşadıkları dönemleri sürekli geliştirmişlerdir. Bilgilerinin kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu, bilime ve bilimsel gelişmelere işaret eden Kur'an ayetlerinden kuvvet aldıklarını, Allah'ın mucizelerinin kendilerini hep yeni araştırmalara yönlendirdiğini, Allah'ın dilemesi dışında bir bilgiye sahip olamayacaklarını zikreden İslam alimleri, İslam biliminin her alanda kendinden önceki sistemlerin önüne geçmesine vesile oldular. Hemel ve Prahalt Geleceğe Yarış adlı kitaplarında, gelecekteki teknoloji ile ilgili olarak şunları söylüyorlar. Yakın bir gelecekte, şu anda henüz Kuluçka döneminde bulunan bütünüyle yeni sektörler ortaya çıkacaktır. Mikroskobik parçalardan oluşan ve birçok şeyin yanı sıra tıkanan kalp damarlarını da açabilecek olan minyatür robotlar çeviri makineleri sanayi, farklı dillerde konuşan insanlar arasında anında çeviri yapılmasını sağlayacak telefonlar ve benzeri araçlar. Dünyanın bilgi ve eğlence birikimine anında ulaşmamızı sağlayacak dijital yollar, kentlerdeki trafik sıkışıklığını giderecek otomatik yeraltı sistemleri, insanları uçak yolculuklarının yıpratıcılığından kurtaracak sanal toplantı salonları, Canlılar dünyasındaki malzemelerin harika özelliklerini kopyalayabilecek biyomimetik malzemeler, size gezegenin herhangi bir yerinden evinize telefon etme imkanı sunacak uydu bağlantılı kişisel iletişim araçları, insanlarla tamamen yeni bir tarzda ilişki kuracak duygu, etkileşim ve öğrenme yeteneklerine sahip makineler ve biyo arındırma, yani dünyanın çevresini temizlemeye yardım edecek ihtiyaca göre tasarlanmış organizmalar. Bilim ve teknoloji ile birlikte giderek hızlanan ve kolaylaşan iletişim ve ulaşım sayesinde bir zamanların milletler arası seyahatleri bir semtten diğer bir semte gitmek kadar kolay olacaktır. Şu anda da kullanılan cep bilgisayarları sayesinde iletişim en kolay ve en güçlü şekilde anında sağlanacaktır. Bu sistemlerin emniyet birimleri tarafından sıkça kullanılması sayesinde de, suç ve suçlu oranlarında da büyük bir düşüş yaşanacaktır. Böylece toplumlar daha rahat ve huzur içinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar. Ziraat mühendisleri ve tarım konusuyla ilgilenen bilim adamlarına göre, dünyada insan besini olmaya uygun 80 bin kadar bitki türü vardır. Tarih boyunca bunlardan 3 bin kadarı yiyecek olarak kullanılmış, fakat yalnızca 150 tür yetiştirilmiştir. Günümüzde ise bütün dünyada yalnızca 15 kadar bitki türü nüfusun yüzde doksanını doyurmaktadır. Sadece üç tür. Yani buğday, pirinç, mısır, dünya tahıl üretiminin üçte ikisini oluşturmaktadır. Demek ki yeryüzünde besin olarak kullanılmaya uygun türlerin çok küçük bir bölümünden yararlanılmakta, üstelik yaygın olarak yetiştirilen tür sayısı da giderek azalmaktadır. Gelişen teknolojiyle ve suyun verimsiz çöl topraklarına ulaştırılmasıyla bu bölgelerde tarım yapılması kolaylaşmıştır. Bütün çöllerde bu sistemler uygulandığında bütün dünyada önemli miktarda üretim artışı sağlanacaktır. Sesler onda güzel. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programına devam ediyoruz. Az önce gelişen teknolojiden bahsediyorduk. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Tıptaki gelişmeler sayesinde, insan sağlığı çok daha iyi bir düzeye ulaşacak, herkese sağlık hizmeti verilebilir duruma gelinecektir. Hücre ve DNA konusundaki araştırmaların artması ve geliştirilmesiyle, insanlar daha uzun ömürlü olacaklardır. Bütün bunlar, sadece Allah'ın nimetine şükredilmesi vesilesiyle olacaktır. Geçmişi anmak hoş ve güzel, geçmiş şanlığı, onunla iftihar etmekte gurur verici. Yapılacak olanları sırf iftihar duygusundan çıkarıp, artık geleceğe yapılacak katkıların hesabına ve planlanmasına geçmeli. İnsanoğlunun bugünkü medeni başarısı, geleceğin üstün teknolojileri çağının birikimi olup, tek bir şahsa ait ve münferit kişilere bağlı değil, kolektif bir üründür. Ne tek başına batının ne de doğunun malıdır. Bugünkü seviyeye gelişte en büyük patlama son 200 yılda olmuştur. Bunun da temelinde sıraladığımız karmaşık birçok faktör bulunmaktadır ve yine tek bir sebebe irciat etmek kesinlikle mümkün değildir. Sosyal oluşumlardaki sebepler bolluğunu, gelişimlerin birçok etkilerin müşterek bileşkesi olduğunu görmeli, detaylara inmeye kendimizi alıştırmalıyız. İlimlerde tek bir şahsın ne kadar yetenekli olursa olsun ihata edemeyeceği kadar çoğalmış, genişlemiş ve gelişmiştir. Bu tespit bizi iş bölümüne, kolektif çalışmaya, düzen ve organizasyona, ihtisaslaşmaya sevk etmektedir ve etmelidir. Bizim din ve imanımız hem dünya hem ahiret saadetinin sebebi ve menbağıdır. Çünkü adalet duygusu Hakikat saygısı, ilim aşkı, dürüstlük tutkusu, sanat zevki, kemal zevki, hizmet şuuru, insan sevgisi, sorumluluk anlayışı, fedakarlık bilinci, şecaat vasfı, şehadet arzusu, cihat azmi, fazilet hissi yani bütün makbul sıfatlar ve memduh hasletler oralardan doğmakta ve beslenmektedir. Dolayısıyla maddi ve manevi kalkınmamızın vazgeçilmez şartı ve en önemli unsuru olan kâmil ve kaliteli insan kadromuz, onların feyizli ve nurlu gölgesinde yetişecek, özlenen ve özlenilen ferdi ve içtimai refah ve saadete ulaşmak onlarla sağlanabilecektir. Sonra var gücümüzle ilme, sanata, kültürel ve sosyal çalışmalara, araştırmalara, teknolojik gelişmeleri yakından takibe sarılmalı, her şeyin daha iyisini ortaya koymaya, bağımsız, bağımsız, gerçek ve orijinal ilim ve teknoloji müesseselerini kurmaya yönelmeliyiz. Osmanlı ülkesini kanuni devrinde ziyaret eden Baron de Busbecq hayranlıkla, burada başarılı olan, ve iş bilen yükselir, çobanlıktan vezirliğe gelebilir. Halbuki bizim Avrupa ülkeleri öyle mi? Asil zadelerin aptal ve bön çocukları babalarının hatırına iş başlarına getirildiği için bizim ülkelerimiz geri ve perişandır, diyor. İşte örnek alındığında nasıl bir gelişmişlik getireceğini gördüğümüz İslam alemi ve tam bir karanlıktan kurtulan batı dünyası. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, Emanet zayi edildiği zaman, kıyametin kopmasını bekleyiniz, buyurdu. Emanetin zayi edilmesi nasıl olur diye sorulunca da, iş ve vazife, ehli olmayan kimseye verilmeye başlandığı zaman, kıyametin kopmasını bekleyiniz, diye cevap verdi. O halde, gelişmenin geri gelmesi için yapacaklarımızı özetlersek, özelde kendi aramızda, genelde bütün Müslüman ülkeleri olarak kuvvetli bir iş bölümü yapmalı, her işi onun ehli olan yetkili ve becerikli kimselere havale etmeli, kendi sahamızda var gücümüzle çalışıp, en üstün bilgiyi, en derin görgü ve tecrübeyi kazanmaya çalışmalı, şahsi çalışmaları en güzel tarzda gerçekleştirip ve koordine ederek, en üstün başarıyı ortaya koymaya azimli olmalıyız. Çünkü müminlere dünya ve ahirette her şeyin en güzel ve en üstünü yaraşır. Değerli dinleyenler, sizlere bugün, 10. yüzyıl İslam dünyasının tanınmış astronomi bilginlerinden olup, kendisinin isimlendirerek kullandığı astronomi terminolojisinin hemen hepsi bugün bile kullanılan, astronomi ölçümlerinde kullanılan muhtelif alet ve edevatın ilk prototiplerini planlayarak yapıp ortaya koyan bir bilginimize ait bilgileri paylaşmak istiyoruz. Bilginimiz Abdurrahman Es-Sufi'yi anlatmaya geçmeden önce dilerseniz güzel bir eser dinleyelim. de gönlünüz Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abdurrahman Es-Sufi asıl adı Ebu Hüseyin Abdurrahman bin Ömer bin Muhammed bin Sehl Es-Sufi olup Hicri 291 yani miladi 903'te Tahran yakınlarındaki Rey şehrinde dünyaya geldi. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Büvey hanedanından Adudud Devle'nin hocası ve dostu olmakla beraber bu hanedanın diğer mensuplarıyla da yakın ilişki kurduğu bilinmektedir. Bu yakınlık sarayın bahçesine bir rasathane kurulması sonucunu getirdi. Burada birçok rasatlar yaparak önemli eserlere imzasını attı. 975'te Adudud Devle'nin oğlu Şerefüt Devle'nin Bağdat'ı ele geçirmesinden sonra büyük bir ilim merkezi haline gelen bu şehirde çağdaşları Ebu Sehl El-Kohi, Sagani El-Usturlabi, Ebu İshak İbrahim bin Hilal, Ebu Hasan El-Mağribi, Alem ve Ebul Vefa gibi alimlerle birlikte çalıştı ve gözlemlerde bulundu. Uzun yıllar süren rasatlarla, yıldızların yerlerini, büyüklüklerini, aralıklarındaki mesafeleri, konumlarını tespit etti. Yunan astronomlarından Hipark'ın ikinci yüzyılda düzenlediği yıldız kataloğunun, eksik ve hatalı olduğunu, yanlışları bulunduğunu, birçok sabit yıldıza yer vermediğini tespit etti. Ve bu yıldızların yer, büyüklük, parlaklık derecelerini hesapladı. Hiparkın ve Battamyus'un eserlerinden çok daha üstün ve ilmi değere sahip yeni bir zic, yani yıldız kataloğu hazırladı ve gökyüzü haritasını çizdi, renklendirdi ve onu yıldızlarla süsledi. Şekillerle meseleleri izah etti, özelliklerini açıkladı, bir de gökyüzünü andıran bir küre yaptırdı. Bugün bu kürenin Mısır'ın başkenti Kahire'de bir astronomi müzesinde bulunduğu biliniyor. Değerli dinleyenler, Abdurrahman-ı Sufi'nin hazırlamış olduğu yıldız kataloğuyla Alman astronomi 22 22.000 yıldızlı kataloğu arasında bir benzerlik görüldüğünden bahsedilse de, onun eserinin yıldızların parlaklık değerlerini daha uzun periyotlu değişimleri ele alması bakımından daha ilmi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca o, Satürn, Jüpiter, Mars... Venüs, Merkür gezegenleri ile ilgili bir tabloda hazırladı. Jeodojik rasatlar yaptı. Güneş yılını hesapladı, nihayet 376 yani miladi 986 yılında geride insanlığın hizmetine birçok eser bırakarak hayata gözlerini yumdu. Değerli dinleyenler, abdurrahman es Sufi, devrinin en büyük astronomlarından olup, batılıların hakkında en çok makale yazdıkları astronomlardan biridir. Suter, İslam ansiklopedisine yazdığı abdurrahman es Sufi maddesinde, onun İslam dünyasının en seçkin astronomlarından biri olduğunu kaydeder. abdurrahman es Sufi, Ali bin İsa el-Harrani, Ebu Hanife ettine veri, battani gibi âlimlerin yaptıkları çalışmaları ve gözlemleri tamamlamak, düzeltmek ve kendi gözlemlerini de ilave etmek suretiyle astronomide yeni bir dönem başlatmıştır. Bazı araştırmacılara göre o, modern çağa tesir eden üç büyük astronomi âliminden biridir. Batı dillerinde adı, farklı telaffuzun bir sonucu olarak, Azopi, Ibermosophim, Jeber Mosfim, Abu Hassin gibi çeşitli şekillerde kaydedilir. Battamius'tan sonra sabit yıldızların incelenmesi ve bunların kozmografik kataloğunun hazırlanmasında önemli rolü olan Abdurrahman Es-Sufi, ilim aleminde daha çok bu alandaki başarılarıyla tanınır. Kitı su verilke vaki bir sabite adlı eserinde Batlamyus'un Almagest'te ele aldığı 48 yıldız takımındaki yıldızları incelemiştir. Önce her yıldız takımındaki bütün yıldızları tanıtmış, bunların gökyüzündeki konumları, büyüklükleri, parlaklıkları ve renkleriyle ilgili görüşlerini ortaya koyduktan sonra, Almagest'te geçen yıldız isimlerinin Arapça karşılıklarını vererek, İslam astronomi ilminin terminolojisini meydana getirmiştir. Bu terimler daha sonraki İslam ve Batı astronomları tarafından kullanıldığı gibi bunlardan 94'ü halen kullanılan modern astronomi literatürüne de girmiştir. Abdurrahman es-Sufi her yıldız takımının bir defa gökyüzünde görüldüğü, bir defada gök küresinde görüleceği tarza resmini çizmiş, daha sonra her yıldızın boylam, enlem, büyüklük ve rengini vererek yıldız kümelerine göre bir cetvel, yani katalog meydana getirmiştir. Bu yıldız cetvelinin başlangıcı İskender takviminin 1276 yılının ilk günüdür. Boylamları Batlamyus'un bulduğu boylamlara 66 yıl için 1 derece olmak üzere toplam 42 derece 41 dakikalık bir sabit miktar ekleyerek bulmuştur. Halbuki Halife Memun zamanında Zijül Mümtahanın hazırlanmasında kullanılan Batlamyus'un cetveli Menelaus'un verdiği değerlere 100 yıl için 1 derece ekleyerek düzenlenmiştir. Bugünkü modern hesaplamalara göre bulunan bu değer, yetmiş buçuk senede bir derecedir. Batlamyus'la başlayan kozmografik haritalar hazırlama geleneğinin, abdurrahman es Sufi'den geçerek çağımıza kadar ulaştığı kabul edilir. Efendim, yaşamlarını bilime adamış ve her anı dolu dolu geçmiş âlimlerimizi bir çırpıda anlatıp bitirebilmek pek mümkün olmamaktadır. Bu defaki âlimimizi de tıpkı diğerleri gibi birkaç paragrafta bitirmek mümkün değil. Bu nedenle dilerseniz sözümüze bir kere daha güzel bir eserle ara verip abdurrahman esufi'yi Sufi'yi anlatmaya daha sonra devam edelim. Sübhân görmek dinemez. Muslatta olan hayrette kalan aklın diremez, kendini bulamaz. Muslatta olan hayrette kalan aklın diremez, kendini bulamaz. Yar yar yar yar. Her şam. Seher otlara yanar Hem benzil solar Ağlar gülemez Yar yar Yar yar Benzil solar Ağlar gülemez Aşık ola gör Sadık ola gör Cehdeylemeyen Menzil alamaz Aşık ola gör Sadık ola gör Cehdeylemeyen Menzil alamaz o müşer rotlar yana yer hem benci sonarlar günemez meftun olalım mecnun olalım bu misri dahi akla gelemez meftun olalım mecnun olalım bu misri dahi akla gelemez Yüzyoculuğun Yüz Akı Akra Değerli dinleyenler Müzik arasından önce anlatmaya çalıştığımız bilim adamımız, Abdurrahman Es-Sufi'nin astronomi aletlerinin ve enstrümantal tekniklerin geliştirilmesinde de önemli katkıları oldu. Güneşin yükselişini ölçmekte kullanılan usturlapların ölçme duyarlılığını arttırdı. İbnül Kıfti, 1043 tarihinde onun tarafından yapıldığı rivayet edilen 3000 dirhem yani 10 kilogram kadar ağırlığında gümüş bir gök küresinin Kahire'de bulunduğunu kaydeder. Biruni, abdurrahman es Sufi'nin 123.5 cm çaplı bir halka kullanarak ekliptiğin eğimini ölçtüğünü, İbni Yunus bu eğimi 23 derece 33-45 olarak bulduğunu ve onun geometrik ispatlar alanında da büyük bir bilgin olduğunu kaydeder abdurrahman es Sufi'nin birçok batılı astronoma tesir ettiği biliniyor. 13. yüzyılda Kastil-i Lyon Kralı, 10. Alfonso'nun hazırlattığı Astronomi Bilgisi Kitabı adlı dört kitaptan oluşan İspanyol Cansiklopedi, onun Kitab-ı Suveril kevaki i Sabitesi ile diğer Müslüman astronomi bilginlerinin eserlerinden alınan bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. abdurrahman es Sufi'nin bu eseri, Libros deis haberde Astrorzomia'da Yıldızlar kitabı başlığı altında ve yalnız tercüme edenlerin adıyla yayınlanmıştır. 16. yüzyıla ait Cadises Latini Katinenses adlı astronomi ve astroloji kataloğu da onun eserlerinden hareket edilerek kaleme alınmıştır. 15. ve 16. yüzyıllarda Viyana ve Nürnberg'deki ilim çevrelerinin de ondan faydalandıkları bilinmektedir. Ay'ın bir krateri, Modern astronomi literatüründe onun adıyla anılmaktadır. Değerli dinleyenler Abdurrahman esuifinin eserlerinden bahsetmek gerekirse, bir Kitabu su veril kevaki bir sabite sabit yıldızlar kataloğunda klasik eser haline gelmiş ve asırlarca İslam aleminde en önemli müracaat kitabı olarak kabul edilmiş olan eseri, Nasuriddin Ettuğsi, Farsça'ya tercüme ederek çalışmalarında kullanmıştır. 1954 yılında Haydarabat'ta yayınlanan eserin, dünyanın birçok kütüphanesinde yazmaları vardır. İspanyolcadan başka Fransızca ve İngilizceye de tercüme edilmiştir. 2. Kitabul Amel bil Usturlab. Bu adı taşıyan astronomiye dair iki serinden ilki, 402 babtan ibaret olup, 1962'de Haydarabat'ta tek Hay'a dayanılarak yayımlanmıştır. İkincisi ise müellifin 1760 bab halinde kaleme aldığı. Fakat günümüze kadar gelemeyen bir eserine dayanarak telif ettiği 800 bab ihtiva eden kitabından Büveyhi Emiri Şerefettüd Devlet adına 170 bab halinde özetlediği bir eserdir. Fuat Sezgin birinci eser için Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki en eski nüshayı, ikinci eser için de Süleymaniye Kütüphanesindeki nüshayı esas alarak ikisini bir arada Kitabun Fil Amel Bil Usturlat başlığı adı altında neşretmiştir. 3. Kitabul amel bil küretil felekiye. Gök kürelerinden nasıl faydalanılacağını anlatan bir eserdir. Şemsüddin Devlet için yazılan ve 157 bölümden meydana gelen eser yayımlanmamıştır. Bin nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindedir. 4. Felekneuma yani gök bilimi isimli ayrı bir yapıtının olduğu Yıldızların Görünüşleri isimli başka bir kitabı Leningrad kitaplığında olduğu, 1665'te İngilizce ve 1875'te de Fransızca dilinde yayınlandığı bilinmektedir. Bu kitapta 5000'den fazla yıldızın parlaklık derecelerini yazmıştır. Değerli dinleyenler, geceleri gökyüzünde gördüğümüz yıldızların birçoğu bizim güneşimizden de büyüktürler. Ama o kadar uzaktadırlar ki ancak birer nokta olarak görünürler. Gezegenlerin yıldızlardan farkları güneş sistemimiz içinde bizimle beraber güneşin etrafında dönüyor olmalarıdır. Bu nedenle çok uzak olan yıldızlar gökyüzünde sabit dururken gezegenler sürekli yer değiştirirler. Bu gezegenler Güneş'e yakınlık sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya'mız, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'dur. Güneş sistemimizde bile mesafeler o kadar büyüktür ki, Dünya'mıza 8 dakikada gelen Güneş ışığı, Neptün'e ancak 4 saatte ulaşır. Zaten Güneş sistemimizde bulunmalarına rağmen, Neptün ve Plüton teleskop kullanmadan Dünya'mızdan görülemezler. Güneş, Neptün'e o kadar uzaktır ki, bu gezegenlerden bakıldığında görünümü parlak bir yıldızdan farksızdır. Güneş ışıklarının dünyamıza gelmek için 8 dakikada aldığı bu yolu, saatte 1000 kilometre hızla giden modern bir jet uçağı ancak 17 yıl civarında gidebilirdi. Güneş sistemimizin dışındaki mesafelerse inanılmazdır. Örneğin, Andromeda galaksisinin ışığı dünyaya... 2.2 milyon yılda ulaşmaktadır. Yani biz bu galaksiyi bu kadar yıl evvelki haliyle görüyoruz. Değerli dinleyenler, Aysız berrak bir gecede gökyüzünde gözle görülebilen yıldız sayısı yedi bindir. Küçük bir teleskopla 25 milyon yıldız görülebilir. Ama örneğin ABD'deki Mount Palomir gözlem evindeki teleskopla bütün gökyüzü taranabilirse iki milyar yıldız görülebilir. Halbuki sadece Samanyolu galaksisinde yüz milyar yıldız olduğu tahmin edilmektedir. Yıldızların Göz kırpıyormuş gibi ışıklarının kırpışmasının sebebi, çok uzaktan geliyor olmaları ve atmosferimizdir. Yeryüzünde nispeten ılınan hava, devamlı olarak yükselme meyilindedir. Bu durum gece de devam eder. Yıldızların zayıf ışıkları, bu yükselen hava dalgası içinde kırılırlar. Bazen gözümüze tam olarak ulaşamazlar, yani kesik kesik gelirler. Bu, evimizdeki sıcak radyatörün veya bir ateşin ya da yazın çok sıcak yolların üzerindeki yükselen havanın arkasındaki şekillerin görüntüsünü dalgalandırmasına benzer. Gerçi görülebilir gezegenlerden gelen ışıklar da yükselen hava dalgalarıyla kırılır ama onların ışıkları daha güçlü olduklarından gözümüze ulaşmada kesinti olmaz ve göz kırpmazlar. Yıldızların renklerinin ortaya çıkmasında da sıcaklıkları büyük rol oynuyor. Gökyüzüne baktığımızda neredeyse bütün yıldızlar beyaz, sarı ya da en fazla turuncu renkte görünürler. Bunun nedeni insan gözünün gece, gerçek renkleri seçemeyecek kadar zayıf olmasıdır. Ancak gökyüzüne ait fotoğraflara bakıldığında açık renkte gördüğümüz birçok yıldızın gerçekte soluk mavi ışık yaydığı görülüyor. Yıldızların renklerinin oluşumunda en büyük etken, üst yüzeyinin sıcaklık derecesidir. Sıcaklık derecesi 20.000 santigrat derecenin üstündeki yıldızlar mavi görünürler. Sıcaklık düştükçe renk beyaz, sarı ya da turuncuya dönüşüyor. Kırmızı ışıldayan yıldızların sıcaklığı yaklaşık 3.000 santigrat derece dolaylarındadır. Yıldızların renginde az da olsa dopler etkisinin de payı var. Bir ışık kaynağı gökyüzünü izleyen kişiye doğru iyice yaklaşırsa ışığın dalga boyunda kaymalar gerçekleşiyor. Uzaklaştıkça gözümüze saniye başına daha az ışın ulaşıyor. Bu nedenle dalga boyu büyüyor ve ışık kırmızıya dönüşüyor. Yıldız bize doğru yaklaştıkça dalga boyu kısalıyor ve rengi maviye dönüşüyor. Değerli dostlar, bir İslam bilginleri ve icatları programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.